129. Bölüm Mekkeli sülafenin verici yüzdevelik bahşişi elde etmek için Asım bin Sabit'i ve arkadaşlarını Reje suyu başında pusuya düşürerek öldüren Halit bin Süfyan bu defa kuvvet toplayarak Medine'ye bir baskın yapmak kararını vermiş bulunuyordu. Bu kararını Etraftaki kabilelere açıklamış ve teklifi kabul edilmişti. Resulullah Aleyhisselam efendimiz onun bu kararını haber aldığı zaman Abdullah bin Üneisi çağırdı. Durumu anlattı. Onların Urena vadisinde toplandıklarını haber vererek Halit bin Süfyanı öldürmesini emretti. Yani bir Allah ben o adamı bilmiyorum. Tarif et ki gördüğüm zaman tanıyayım. Onu gördüğün zaman ürpereceksin. İçini bir korku kaplayacak. Ve şeytanı hatırlayacaksın. Ey Allah'ın peygamberi! Ben korku nedir bilmem. Kimseden ve hiçbir şeyden korkmam. Ama onu bulduğum zaman, yeri gelir de senin aleyhinde konuşmak mecburiyetinde kalırsam ne yapayım? Dilediğini söyle. Ve kendini Huza kabilesinden bir adam olarak tanıt. Artık, yola çıkmak için... Nebi Ekrem Efendimiz'le vedalaşmaktan ve duasını istemekten başka bir engel yoktu. Kılıcını kuşandı, ne maksatla ve nereye gittiğini kimseye haber vermeden gizlice Medine'yi terk etti. Müminlere ve özellikle Peygamberler Sultanı'na yapılacak bir saldırının öncülüğünü yapan bir bedbahtı, öldürme vazifesine seçilmek Abdullah'ı memnun etmişti. Şayet bu işi başarıyla sona erdirirse içi rahatlayacak, ömrünü boşa harcamadığına inanacaktı. Uzun bir yolculuk Abdullah'ı Urene'ye getirdi. Tek başına bir yolculuk yapmıştı. Ama insanlığın hidayet rehberi efendisiyle bu derece beraberliği belki de hiç tartmamıştı Abdullah. Gönlü hep Medine'de. Peygamberler imamı Efendisi'nin yanındaydı. Yahut Serveri Enbiya Efendimiz onunla birlikte yolculuk yapmış, yalnızlık hissettirmemişti ona. Yol boyunca namazlarını Efendisinin ardındaymış gibi kıldı. Onun sohbet meclislerinde oturmuş gibi daldı gönlü Medine alemlerine. Kısacası bu yolculuk onun için beraberliğin devam ettiği bir ayrılık oldu. Yüzlerce insan Urene vadisinde dolaşıp duruyordu. Her biri kendi işiyle meşguldü. Şimdi yapılacak iş Halid'i bulup kısa yoldan işini bitirmekti. Fakat onu tanımıyor kimseye de bana Halit bin Süfyan'ı gösterebilir misin demek istemiyordu. Sağa sonuna bakıp ilerlerken birden ürperdi Abdullah. İçini bir korku kapladı. Bu kadar düşman arasında bir tek varlıktan ibaretti. Eğer bu adamlar kendisinin postunu diri diri yüzmezlerse şükretmeliydi. Her biri Halid bin Süfyan'ın emrinde hareket etmek üzere toplanan bu kadar düşman arasında Abdullah canını kurtarabilirse en büyük başarı olmalıydı. Hay aksi şeytan, ben buraya niçin geldim diye düşünmeye başladı. Birden aklı başına geldi. Tanımadığı bu düşmanı görünce ürperecek, içini bir korku kaplayacak ve şeytanı hatırlayacak değil miydi? İşte bu gördüğü adam o olmalıydı. Haklısın ey Allah'ın Resulü diye mırıldandı Abdullah. Nitekim adam etrafındakilere bir şeyler söylemiş, onlar da emir almış gibi ayrılmışlardı yanından. Artık şüphesi kalmamıştı Abdullah'ın. Şimdi bu adamla kavgaya tutuşursam namazım geçer. Kendi kendine mırıldandı Abdullah bu sözü. Biraz evvelki korku yüreğinden kazınmıştı sanki. Bu kadar adamın hiçbiri bir mana ifade etmiyordu artık. Bir köşeye çekildi. Kimsenin görmediğine kanaat getirdikten sonra ikindi namazını iki rekat olarak kıldı. Seferde böyle kılınıyordu. Daha sonra Allah Teala'nın yardımını dileyerek ilerledi. Halid bin Süfyan, elindeki bir değnekle toprağı kazıyıp geliyordu. Kimsin sen bakayım? Senin Muhammed'e karşı ordu toplamakta olduğunu öğrenip gelen bir huzalı. Hala tatminkar bir cevap bekleyen Halid'in gözlerinin içine bakarak ilave etti. Yardım edebilirim diyerek geldim. Peki nedir seni bana yardıma getiren? Çünkü o bizim itibarlı kişilerimizi akılsızlıkla suçladı. Atalarımızın, dedelerimizin tanrılarına dil uzattı. ''Kimselerin bilmediği bir din getirdi. Babayı evlattan ayırdı. Karı kocasına düşman kesildi. Yetmez mi bunlar?'' ''İşte bunu doğru söyledin Eyhuzalı. Beni de ordu toplamaya sevk eden budur. Yiğit bir kişiye benziyorsun. Hoşlandım senden.'' Beraberce konuşup ilerlediler. Yeni gelen adamın Medineli peygamber hakkında söylediği sözler Halid'i iyice memnun etmişti. Beraberce ilerlediler ve çadıra girdiler.'' Halit üst üste birkaç bardak şarap yuvarladı. Bu arada bulduğu bir fırsatı değerlendiren Abdullah, sıyırdığı kılıcını bütün şiddetiyle indirdi. Bu vuruş, boğuk bir sesin çıkmasına ve Halit'in hayat bağının da kopmasına yetti. Bir sevinç kapladı Abdullah'ın içini. Artık Halit bin Süfyan yaşamıyordu Nebiler Sultanı Efendisi bu iş için göndermişti onu hiç beklemeden çıktı ve halkın arasına karıştı Halid'in çadırında onu ölü halde bulanlar sağa sola ararlarken Abdullah Medine yolunu tutmuş bulunuyordu yapılan aramalar fayda vermemiş biz onu huzalı olduğunu söyleyen biriyle görmüştük demenin ötesinde bir iş yapamamışlar o huzalı bulunamamıştı Abdullah gündüzleri dinlenerek sürdürdüğü yürüyüşünü Medine'de noktaladığı zaman Peygamber Efendimizin huzuruna vardı. Verdiğiniz emir istediğiniz şekilde yerine getirdi ya Allah dedi. Nebi Ekrem Efendimiz Abdullah'ı evine götürdü. İkram olarak da kendisine bir değnek hediye etti. Arkadaşları bu değneğin manası nedir diye sordular. Abdullah döndü. Efendimiz'e sordu. Cennette buna dayanır gezersin cevabını aldı. Abdullah bu asayı hayatının en aziz hatırası olarak saklayacak ve son nefesini verirken de mezara kendisiyle birlikte konulmasını vasiyet edecekti. Utbam bin Malik bir gece arkadaşlarını evine davet etti. Yemekten sonra dağıtılan içkiler içildi. İçenlerin edebi hisleri kabardı. Güzel konuşma arzuları harekete geçti. Bu arada saat bin Ebi Vakkas'ın... baara çağra okumaya başladığı bir şiir... ...muhacirleri göklere çıkartıyor... ...Medineli Ensar'ı da yeriyordu. Böyle bir harekete nasıl tahammül edilirdi? Dün yurdundan kovulan insan... ...kendine kucak açıp bağrına basan... ...barınak veren... ...her türlü yardımı çekinmeden yapan insanlara karşı... ...bunları nasıl söylerdi? Çakır keyif olan... Normal düşünme hududunu aşan insanlar bu şiiri duyunca "Canım adam sarhoş, ne söylediğini bilmiyor." diyemediler. ''Hey, sen neler söylediğini biliyor musun bakayım?" böyle başladı söz düellosu. İleri geri sözler söylendi. Kimin daha üstün ve meziyetli olduğu konusu şiddetli bir münakaşaya yol açtı. Bu arada ele geçen bir devenin çene kemiği Sa'd bin Ebi Vakkas'ın burnuna indi. Bundan böyle Sa'ad'ın burnu bu acı hatırayı unutturmayacak yara iziyle kalacaktı. Daha büyük hadiseler olmadan kavganın önü alındı. Saat düşünceli bir adamdı. Normal halindeyken başını kesseler ensarı kötüleyen bir şiiri ona okutamazlardı. Medinelilerde muhacirleri başlarını yarmak, burunlarını kırmak için kucak açıp barlarına basmış değillerdi. Ne var ki bütün kötülüklerin anası ve mayası olan içki mideye dolmuş oradan beyne hücum etmiş doğru dürüst insan gibi düşünme yolunu kapatmıştı. Sabahleyin Fahrikânat Efendimiz olayı üzüntü içinde dinlediler. Orada bulunan Ömer İbni Hattab ellerini kaldırdı. Daha önce defalarca yaptığı duayı bir defa daha canı gönülden tekrarladı. Allah'ın bize şarap hakkında açık bir hüküm ihsan eyle diyerek niyaz etti. O gün Ebu Talha birkaç arkadaşıyla evinde eğlenmekteydi. Orada Übey bin Ka'ab, Ebu Ubeyde bin Cerrah, Ebu Dücane, Süheyl bin Beyda, Muaz bin Cebel vardı. Evde bulunan hurma şarabından doldurulan bardakları, peş peşe yuvarlıyorlardı. Enes sakilik görevini yapıyor, boşalan kadehleri dolduruyordu. Henüz zil zurna sarhoş olmuş değillerdi. Bu sırada gelen bir arkadaş onları bu halde görünce "Siz duymadınız mı?" dedi. "Neyi duymadık mı? Şarabın haram kılındığını." Tam bu sırada dışarıda bir ilanın yapıldığı duyuldu. Çıktı bir bak Ey Enes. Enes çıktı. Resulullah Efendimiz'in görevlendirdiği bir adam, ''Ey insanlar, bilmiş olasınız, içki haram kılınmıştır.'' diye bağırmaktaydı. Enes içeri girdi, duyduğunu haber verdi, Ebu Talha hiç beklemedi. ''Dök artık şu şarabı oğlum.'' dedi. Şarap döküldü. Enes, eline geçirdiği büyüyecek bir çekici, yine Ebu Talha'nın emri üzerine şarap çömleğine indirdi ve kırdı. Şarabı döken sadece Ebu Talha ailesi değildi. Pek çok kapının önüne çıkartılan çömlekler kırıldı. Kırbalar baş aşağı edildi ve döküldü. Sokakları çok fena bir koku pürüdü. Ebu Talha'nın evindeki misafirler dağıldılar. Her biri evine gidecek, kimi gusledecek, kimi abdest alacak ve Yüce Mevla'ya bir daha şarap içmeyeceğine dair söz vererek tevbe edeceklerdi. Ebu Talha gusletti. Ümmü Süleym'in kokusundan çalındı ve yola çıktı. Mescide girdiklerinde Resulullah Efendimiz, şarabın haram kılındığını bildiren ayeti okumaktaydı. Ey iman edenler! Şarap, kumar, tapınmaya mahsus dikili taşlar, Falokları ancak şeytanın amelinden olan murdar işlerdir. Bunlardan kaçının ki muradınıza eresiniz. Şeytan şarapta ve kumarda ancak aranızı düşmanlık ve kin düşürmek, sizi Allah'a anmaktan ve namazı kılmaktan alıkoymak ister. Artık son veriyor musunuz? Ömer İbni Hattab Son verdik Allah'ım. Son verdik Allah'ım diyordu. Yani bir Allah. Bugüne kadar içen ve şarap kılınmadan vefat eden kardeşlerimiz hakkında ne dersin? Onların durumları ne olacak? Bu soruyu yine Cenab-ı Mevla cevaplandırdı. Cibri ile Emin şu ayeti indirdi. İman eden ve salih ameller işleyen kişilerin daha evvel tattıklarında bir vebal yoktur. Gönülleri bir ferahlık kapladı. Zaten aklın, vicdanın gerektirdiği de bu değil miydi? Yaşasalardı onlar da bu hükme seve seve razı olacak, arkadaşlarıyla birlikte onlar da tevbe edeceklerdi. Zihinler eski günlere döndü. Kara toprağa teslim edilen dostlar hatırlandı. Uhud'da şehit olanların içinde bile vaktiyle şarap içen bir nice tanıdık vardı. Bunların her biri hayatta oldukları müddetçe Allah'a ve Resulüne bağlı kalmak, imanla yaşamak, imanla ölmek azmini taşıyan insanlardı. Canlarını Allah rızası için veren insanlar bu urda bir şarabı mı terk etmeyeceklerdi? Resulullah Efendimiz'in şu sözleri hatırlarda nakış gibi yer tuttu. Dünyada şarabı içen insan tevbe etmedikçe ahirette cennet şarabını içemez. Üzümden şarap yapılır, hurmadan şarap yapılır, baldan şarap yapılır, buğdaydan şarap yapılır, harpadan şarap yapılır. Sarhoşluk veren her şey, müminlerin her birine haramdır. Allah şaraba lanet etsin. Şarabı içene, bardağa doldurana, satana, alana, şarabı sıkana, sıktırana, taşıyana, taşıtana ve parasını yiyene Allah lanet etsin.'' Bu sözler Resulullah Efendimiz'i dinleyenlerin hatıralarında kalanlardı. Sultanı ı Efendimiz şarabı hatırlatır diyerek dübba, hantem, müzeffet, mukayyer, nakir, müzade gibi adlarla bilinen şarap kaplarının başka işlerde bile olsa kullanılmasını yasaklamışlardı. O kapları görenler bir zamanlar o kaplarda içilen şarapları da hatırlamış olacaklardı. Medineli fakirlerden biri, ''Ey Allah'ın peygamberi, bu kapların kullanılmasını yasakladın. Ancak bizim bunlardan başka kabımız yok. Ne yapmamızı emir buyurursun?'' Çaresiz kalmış olan bu adamlara o kapları kullanma izni verildi. Ancak bu kaplar iyice temizlendikten sonra kullanılacaktı. O gün Medine, Sokakları şarap kokan bir şehir haline gelmişti. Fakat evler temizlenmiş, gönüller temizlenmişti. Artık namazda kafirin suresi yanlış okunmayacak, nahoş olaylar olmayacaktı. Pek müktelası olanlar hiç olmazsa bir avuç dolusu içme izni var mı ki şeklindeki arzuları Efendimizin çoğu sarhoşluk verenin azı da haramdır fermanıyla önlendi. Azıcık içince sarhoşluk vermez diyerek içilecek olan bir fincan dolusu içkiyi bir bardak, bir bardağa da bir şişe takip edebilirdi. Ebu Talha peygamberlerin en büyüğünün yanına vardı. ''Ey Allah'ın peygamberi! Himayemde bulunan yetimlere ait şarap var. Babalarından miras kaldı. Ne yapmamı emir buyurursun? Dök.'' Onu sirkeye çevirsem olmaz mı? Olmaz. Ebu Talha aldığı emri yerine getirmek üzere ayrıldı. Su yerine şarap içecek derecede müptela olan bu insanlar bir daha yaklaşmaz olmuşlardı. Hazreti Ayşe'nin bu konuda söylediği şu söz pek değerlidir. İnsanlara ilk defa şarabı bırakın denilseydi asla bırakmayız cevabıyla karşılık verirlerdi. Şaraptan öteden beri hoşlanmayan, bir an önce yasaklanmasını isteyenler memnundu. Fakat içlerinde yine de bir sızı vardı. Bütün kötülüklerin aslı ve esası olduğu Yüce Peygamber tarafından bildirilen ve insan hayatında da pek çok defa tecrübe edilen şarabın kökten önlenmesinin imkansız oluşu. İşte bu durumu anlatmak üzere Efendimiz, ''Ümmetimin bir kısmı şarabı ayrı ayrı isimler vererek içeceklerdir.'' buyurmuşlardı. Aydına Doğru programımızın 129. bölümünü dinlediniz.